sen bana anamın sırtı gibisin diyerek ayrılmaya kalkışanlara gelince, onların karıları asla onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Demek ki onlar, kuşkusuz çok çirkin ve asılsız bir söz söylemektedirler. Allah gerçekten çok affeden, çok bağışlayandır. Kadınlarından, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek ayrılanlara, sonra da söylediklerinden dönenlere gelince, birbirleriyle ilişkiye girmeden önce, bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Fakat kim bir köle azadına imkan bulamazsa, eşiyle cinsel ilişkiye girmeden önce, aralıksız iki ay oruç tutar. Buna da güç yetiremezse, altmış yoksulu doyurur. Bu hafifletme, Allah'a ve elçisine inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. İnkâr edenler için can yakıcı bir azap vardır. Allah'a ve elçisine düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz onlara apaçık ayetler indirmiştik. İnkâr edenler için, Allah'ın kendilerini topluca dirilteceği, ve yaptıklarını kendilerine haber vereceği gün, çok küçük düşürücü bir azap olacaktır. Onlar unutmuş olsalar da, Allah onların eylemlerini bir bir sayacaktır. Çünkü Allah, her şeye tanık olandır. Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini görmüyor musun? 3 kişinin gizlice konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka O'dur. 5 kişinin gizlice konuştuğu yerde, altıncısı mutlaka O'dur. Onlar ister daha az ya da daha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, O mutlaka onlarla birliktedir. Sonunda O, kıyamet gününde onlara yaptıklarını haber verecektir. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Sen, birbirleriyle gizlice konuşmaları yasaklandığı halde, yine de günah işlemek, Düşmanlık ve Allah'ın elçisine karşı gelmek konularında birbirleriyle gizlice konuşmak suretiyle yasaklandıkları şeylere dönenleri görmüyor musun? Onlar sana geldiklerinde seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlamaktadırlar. İçlerinden de bu söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya demektedirler. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Ey inananlar! Aranızda gizlice konuşacağınız zaman günah, düşmanlık ve Allah'ın elçisine karşı gelmek konularında gizlice konuşmayın. İyilik ve Allah'tan sakınma konularında konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun. Bu gizli konuşma iman edenleri üzmek için şeytandandır. Ancak şeytan Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiçbir zarar veremez. Öyleyse inananlar Allah'a güvenip dayansınlar. Ey inananlar! Size meclislerde yer açın denildiğinde, Allah'ın size genişlik vermesi için yer açın. Size kalkın denildiğinde de, Allah'ın içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltmesi için kalkın. Allah gerçekten yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Ey inananlar elçi ile özel olarak konuşmak istediğinizde bu konuşmanızdan önce fakirlere bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Eğer verecek bir şey bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Özel konuşmanızdan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Bunu yapmadığınıza ve Allah da sizi affettiğine göre Artık namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, dost edinenleri görmüyor musun? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bilerek yalan yere yemin etmektedirler. Allah onlar için çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür. Onlar yeminlerini kalkan yapıp, insanları Allah'ın yolundan alıkoymaktadırlar. Bu yüzden onlar için küçük düşürücü bir azap olacaktır. Onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah'ın onların hepsini yeniden dirilteceği gün, onlar size yemin ettikleri gibi kendilerinin bir esas üzerinde olduklarını sanarak Allah'a da yemin edeceklerdir. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Şeytan onların üzerinde egemenlik kurmuş ve böylece onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın safında olanlardır. İyi bilin ki, Şeytanın safında olanlar kaybedeceklerdir. Allah'a ve elçisine düşman olanlar, onlar en aşağılık olanlar arasındadırlar. Allah, hiç kuşkusuz ben ve elçilerim üstün geleceğiz diye yazmıştır. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür. Sen, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun, Babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları bile olsalar, Allah'a ve elçisine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte onlar, Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendilerini katından bir ruhla desteklediği kimselerdir. O onları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde sürekli kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuş Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın safında olanlardır. İyi bilin ki kurtuluşa erecek olanlar Allah'ın safında olanlardır. Haşr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Kitap ehlinden olan inkârcıları, saldırı için ilk toplanmalarından dolayı ülkelerinden çıkaran O'dur. Siz onların savaşmadan çıkacaklarını düşünmüyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama Allah azabıyla onlara beklemedikleri yerden geliverdi ve böylece kalplerine korku düşürdü. Öyle ki onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de inananların elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri! Eğer Allah onlar hakkında sürgünü takdir etmemiş olsaydı, onları mutlaka dünyada başka türlü cezalandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı olacaktır. Bu onların Allah'a ve elçisine karşı gelmelerinden dolayıdır. O halde kim Allah'a karşı gelecek olursa, bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Kurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz ya da kesmeyip kökleri üzerinde dikili bırakmanız, hep Allah'ın izniyle ve yoldan çıkanları aşağılaması için olmuştur. Allah'ın onların mallarından elçisine verdiği ganimetler için siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah, elçilerini dilediği kimselere musallat kılar. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın kentler halkından elçisine verdiği ganimetlere gelince, onlar Allah'a, elçiye, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Bunların yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç kaynağı haline gelmemesi için Allah böyle hükmetmiştir. Elçi size ne verirse alın, size neyi yasaklarsa ondan da vazgeçin. Allah'tan korkun, çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. Bu malların bir bölümü, Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu aradıkları için yurtlarından çıkarılan ve mallarından yoksun bırakılan, Allah'a ve elçisine yardım eden yoksul muhacirlerindir. İşte onlar sadık olanlardır. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Onlar kendileri çok büyük bir ihtiyaç içinde bulunsalar bile yine de onları kendilerinden önde tutarlar. Öyleyse kim nefsinin cimriliğinden korunacak olursa, işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Onlardan sonra gelenlerse ey Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin tutturma. Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametli olansın diye dua ederler. Sen iki yüzlülerin, kitap ehlinden inkarcı olan dostlarına eğer siz Medine'den çıkarılacak olursanız Biz de mutlaka sizinle birlikte çıkarız. Biz size karşı hiç kimseye asla boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaş açılacak olursa, size mutlaka yardım ederiz dediklerini görmüyor musun? Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına tanıklık etmektedir. Çünkü onlar çıkarılacak olsalar, asla onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaş açılacak olsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha şiddetlidir. Bunun böyle olması onların anlamayan bir topluluk olmalarından ötürüdür. Onlar sizinle toplu halde ancak surlarla çevrilmiş olan kentler içinde veya siperlerin gerisinde savaşabilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri darmadağınıktır. Bunun böyle olması, onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır. Onların durumu, kendilerinden az zaman önce geçmiş, yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlar için ahirette can yakıcı bir azap olacaktır. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumuna benzer ki, insana inkar et der, o inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek karşılık verir. İkisinin de sonu içinde sürekli olarak kalacakları ateş olacaktır. İşte bu, zalimlerin cezasıdır. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve herkes, yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi benliklerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmazlar. Cennetlikler kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağ indirmiş olsaydık sen onu mutlaka Allah korkusundan baş eğmiş paramparça olmuş görürdün. İşte biz bu örnekleri düşünmeleri için insanlara sunuyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O, mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan, gözetip koruyan, çok güçlü olan, istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O, yaradan, yoktan var eden, ve şekil verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey inananlar! Benim de düşmanım, Sizin de düşmanınız olanları kendilerine sevgi göstererek dost edinmeyin. Çünkü onlar size gelen gerçeği inkar etmiş ve Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve benim hoşnutluğumu kazanmak için çıkmışsanız, onlara karşı içinizde gizli bir sevgi besleyerek kendilerini dost edinmeyin. Çünkü ben, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Öyleyse içinizden kim bunu yaparsa bilsin ki artık o doğru yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, ellerini ve dillerini kötülük yapmak için size uzatacaklardır. Çünkü onlar sizin de inkar etmenizi istemektedirler. Kıyamet günü ne yakınlarınız ne de çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. O sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, biz sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız, sizi tanımıyoruz Siz tek bir Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda bundan böyle sürekli bir düşmanlık ve kin var olacaktır demişlerdi. Buna rağmen İbrahim babasına, Andolsun ki ben senin için bağışlanma dileyeceğim, ancak sana Allah'tan gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez diyerek, yine de onu bu düşmanlık ve kinden ayrı tutmaya çalışmıştı. İbrahim ve yanındakiler, şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Biz sana güvenip dayandık, sana yöneldik, son dönüş sana olacaktır. Ey Rabbimiz! Sen bizi inkar edenler için deneme konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz! Çünkü sen gerçekten çok güçlü, çok bilge olansın. Hiç kuşkusuz onlar da sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah ganidir, çok övülendir. Belki de Allah sizinle onlardan düşman olduklarınız arasında bir sevgi yaratacaktır. Allah her şeye gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, ancak dininizden dolayı sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardımcı olanları dost edinmenizi yasaklar. O halde kim bunları dost edinirse, işte onlar zalim olanlardır. Ey inananlar! İnanmış kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları deneyin. Aslında onların imanlarını en iyi Allah bilir. Eğer onların inanmış olduklarına kanaat getirirseniz, kendilerini inkar edenlere geri göndermeyin. Çünkü inanan kadınlar onlara helal değildirler. Onlar da bunlara helal değildirler. Mehir olarak harcadıklarını inkarcı kocalarına geri verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde sizin bu kadınlarla evlenmenizde de bir sakınca yoktur. İnkarcı olan kadınları nikahınızda tutmayın. Harcadığınız mehri isteyin. Eski kocaları olan inkarcılar da inanan ve sizinle evlenen eski eşleri için harcadıkları mehri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hükmetmektedir. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Eğer eşlerinizden biri inkâr edenlere kaçacak olursa, siz de onlara karşı savaşıp üstün gelecek olursanız, bu takdirde eşleri gitmiş olanlara ganimetten harcadıkları kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! İnanan kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, uygun olanı yapmaya karşı çıkmamak konusunda sana biat etmek üzere gelirlerse, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'ın hışmına uğramış bir kavmi dost edinmeyin.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 Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Çünkü yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranış olarak kabul edilir. Allah, kendi yolunda duvarları birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Hani bir zamanlar Musa kavmine, siz benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğin halde, ''Niçin beni incitiyorsunuz?'' demişti. Onlar doğru yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Çünkü Allah, yoldan çıkmış olan topluluğu doğru yola ulaştırmaz. Hani Meryem oğlu İsa da, ''Ey İsrailoğulları! Ben kuşkusuz Allah'ın, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdelemek üzere, size gönderilmiş olan elçisiyim demişti. Ancak o, kendilerine apaçık deliller getirdiğinde onlar, bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. İslam'a çağrıldığı halde, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Onlar, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Oysa inkar edenler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'a ortak koşanlar istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak üzere elçisini doğru yol rehberi ve gerçek dinle gönderen O'dur. Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak olan bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, malarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız, o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki çok güzel konutlara koyar. İşte büyük başarı budur. O size seveceğiniz başka bir şey daha bahşedecektir. Allah'tan yardım, ve yakın bir fetih. inananları müjdele. Ey inananlar! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir diye sormuştu. Havariler de ona biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. İsrail oğullarından bir grup İsa'nın mesajına inanmış bir grupta inkar etmişti. Sonunda biz inananları düşmanlarına karşı desteklemiştik. Böylece onlar üstün gelmişlerdi. Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlarda, yerde olanlarda mutlak egemen, çok kutsal, çok güçlü, çok bilge olan Allah'ı tesbih ederler. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Allah elçisini içlerinden henüz kendilerine katılmamış olan başkalarına da göndermiştir. O gerçekten çok güçlü, çok Bilge olandır. İşte bu Allah'ın, Dilediğine verdiği lütfudur. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Tevrat'ı uygulamakla yükümlü oldukları halde, Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumu, Cidderce kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun durumu ne kötüdür. Çünkü Allah, zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. De ki, Ey Yahudiler! Eğer siz, diğer insanların dışında sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda da samimiyseniz, ölümü dilesenize. Ama onlar, daha önce yaptıklarından dolayı ölümü asla dileyemezler. Allah gerçekten zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb alemini de görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıldığınızda alışverişi bırakarak Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Kurtuluşa ermeniz içinde Allah'ı çokça anın. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak hemen oraya doğru koşuyorlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Münafıklar sana geldiklerinde tanıklık ederiz ki elbette sen Allah'ın elçisisin demektedirler. Allah da senin kendi elçisi olduğunu elbette bilmektedir. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarına da tanıklık etmektedir. Onlar yeminlerini kalkan yapıp Allah'ın yoluna engel olmaktadırlar. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kadar kötüdür. Bunun nedeni onların önce inanmaları sonra da inkar etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiş bulunmaktadır. Artık onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamazlar. Onları gördüğünde dış görünüşleri hoşuna gider. Konuşacak olurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki kendilerine elbise giydirilmiş kütükler gibidirler. Her gürültünün kendilerine karşı olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar. Öyleyse onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da gerçekten uzaklaşıyorlar. Onlara gelin Allah'ın elçisi sizin için bağışlanma dilesin denildiğinde onlar başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Sen onlar için bağışlanma dilesen de, dilemesen de kendileri için birdir. Çünkü Allah onları asla bağışlamayacaktır. Kuşkusuz Allah, yoldan çıkmış olan toplumu doğru yola ulaştırmaz. Onlar, Allah'ın elçisinin yanında bulunanlara hiçbir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Ancak münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, eğer bu savaştan Medine'ye dönersek, şan, şeref ve güç sahibi olanlar, aşağı olanları oradan mutlaka çıkaracaktır demektedirler. Oysa şan, şeref ve güç, Allah'a, elçisine ve inananlara aittir. Ancak münafıklar bu gerçeği anlayamazlar. Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayacak olanlardır. Bu yüzden, içinizden birine ölüm gelmeden ve ''Ey Rabbim, keşke ömrümü yakın bir süreye kadar uzatsaydın da, sadaka verseydim ve iyi kimseler arasında olsaydım demeden önce, size verdiğimiz rızıktan bağışlayın.'' Allah eceli geldiğinde, Hiç kimseyi ertelemez. Allah yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Tegabün Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık ve övgü O'nundur. O her şeye gücü yetendir. Sizi yaratan O'dur. İçinizden O'nu inkar edenler ve O'na inananlar bulunmaktadır. Kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. O gökleri ve yeri gerçekle yaratmış ve size şekil vermiş ve şekillerinizi de güzel yapmıştır. Sonunda dönüş, ona olacaktır. O göklerde olanı da yerde olanı da bilir. O gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Size daha önce inkar etmiş olanların haberi ulaşmadı mı? Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardı. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Çünkü elçileri kendilerine apaçık kanıtlar getirdiklerinde onlar, bir insan mı bizi doğru yola ulaştıracaktır diyerek inkar etmişler ve yüz çevirmişlerdi. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Çünkü Allah ganidir, çok övülendir. İnkâr edenler asla diriltilmeyeceklerini iddia etmektedirler. De ki, hayır, Rabbime ant olsun ki, siz mutlaka diriltileceksiniz, sonra da size yaptıklarınız mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Öyleyse siz Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz nura inanın. Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Sizi toplanma günü için bir araya getireceği gün, zarar etme ve kazanma günü olacaktır. Kim Allah'a inanır ve iyi iş yapacak olursa Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde sürekli olarak kalacakları altlarından ırmaklara akan cennetlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlarsa cehennemliklerdir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın izni olmadıkça insanın başına hiçbir bela gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğru yola ulaştırır. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'a boyun eğin ve elçiye boyun eğin. Eğer yüz çevirecek olursanız bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurudur. Allah, kendinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Öyleyse inananlar, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan, size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Bununla birlikte, yine de onları affedecek, kusurlarını görmezden gelecek ve böylece onları bağışlayacak olursanız, bilin ki Allah, çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Mallarınız ve çocuklarınız, kuşkusuz sizin için bir imtihan vesilesidir. Allah katındaysa, büyük bir ödül vardır. O halde gücünüz yettiğince, Allah'tan sakının, O'nu dinleyin, O'na boyun yiyin, ve kendi iyiliğiniz için bağışta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar, Kurtuluşa erecek olanlardır. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, O onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını veren, çok yumuşak davranandır. O gaybı da, görünen alemi de çok iyi bilendir. Çünkü O çok güçlü, çok bilgi olandır. Salak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları bekleme sürelerini gözeterek boşayın ve bekleme süresini de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkça, onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşacak olursa, bilsin ki O, kendisine zulmetmiş olur. Sen bilemezsin. Belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkaracaktır. İddet sürelerini doldurduklarında, onları iyilikle tutun ya da onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden iki adaletli kişiyi de tanık tutun. Siz de tanıklığı Allah için yerine getirin. İşte bu, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye verilen öğüttür. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenip dayanırsa bilsin ki o, ona yeterlidir. Kuşkusuz Allah, sözünü yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla, henüz adet görmeyenlere gelince, onların bekleme süreleri konusunda bir kuşkunuz varsa, bilin ki onların bekleme süreleri 3 aydır. Gebe olan kadınların bekleme süreleri ise doğurmalarına kadardır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde kolaylık sağlar. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona olan ödülünü büyütür. Onları iddetleri süresince, gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Hayatlarını çekilmez hale getirmek için onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile hamileyseler, doğumlarını yapıncaya kadar onlara nafakalarını verin. Sizin için çocuklarını emzirecek olurlarsa, karşılıklarını verin. Çocuğun geleceği ile ilgili olarak alınacak en iyi karar konusunda birbirinize danışın. Eğer bu konuda güçlükle karşılaşırsanız o zaman çocuğu baba adına başka bir kadın emzirir. Varlıklı olan nafakayı varlığına göre versin. Rızkı dar olan da Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah Bir güçlüğün ardından kolaylık yaratır. Rabbinin ve elçilerinin buyruğuna baş kaldıran nice kentler vardı. Bu yüzden biz onları çok zorlu bir hesaba çekmiş ve onları görülmedik bir azaba uğratmıştık. Böylece onlar yaptıklarının karşılığını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran Olmuştu Allah onlara ahirette de çok şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey inanmış olan akıl sahipleri! Allah'tan korkun! Allah size gerçekten bir uyarıcı kitap indirmiştir. O, inananları ve iyi işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarması için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. O halde kim Allah'a inanır ve iyi iş yaparsa, Allah onu içinde temelli kalacakları altlarından ırmaklara kan cennetlere sokar. Böylece Allah, ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiş olacaktır. Allah, yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Allah'ın buyruğu, onun her şeye gücü yettiğini ve ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz için, bunlar arasında iner durur. Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerinin hoşnutluğunu gözeterek niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Allah yeminlerinizi bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin koruyucunuzdur. O gerçekten çok iyi bilen, çok bilge olandır. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. Eşi o sözü başkalarına haber verdiğinde ve Allah da bunu peygambere bildirdiğinde o da bir bölümünü açıklamış ve bir bölümünü açıklamaktan vazgeçmişti. Peygamber bunu ona bildirince eşi ona bunu sana kim haber verdi diye sormuştu. O da bunu bana çok iyi bilen ve her şeyden çok iyi haberdar olan Allah haber verdi demişti. Eğer siz ikiniz Allah'a tevbe ederseniz iyi olur. Çünkü ikinizin de kalbi sapmıştır. Eğer siz ikiniz peygambere karşı birbirinize arka çıkacak olursanız, bilin ki onun koruyucusu Allah, Cibril ve inananlardan iyi olanlardır. Ayrıca melekler de ona arka çıkarlar. Ey peygamber eşleri! Eğer O sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan,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 ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Siz bugün hiçbir mazeret öne sürmeyin. Çünkü siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Ey inananlar! Allah'a iştenlikle tevbe edin. Olur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve Allah'ın, peygamberi ve onunla birlikte olan inananları utandırmayacağı günde sizi, altlarından ırmaklara akan cennetlere sokar. O gün inananların nurları önlerinden ve sağ yanlarından hızla aydınlatıp giderken, onlar, Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla ve bizi bağışla. Çünkü Sen her şeye gücü yetensin diye dua ederler. Ey Peygamber! İnkar edenlere ve ikiyüzlülere karşı savaş ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak yerdir. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek olarak vermektedir. Onlar kullarımızdan iki iyi kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Ancak onlar eşlerine ihanet etmişlerdi. Bu yüzden hesap günü onlara haydi ateşe girenlerle birlikte siz de girin denileceği zaman kocalarının onlara Allah'ın azabına karşı hiçbir yararı olmayacaktır. Allah inananlara ise Firavun'un karısını örnek olarak vermektedir. Hani Firavun'un karısı, Rabbim bana katında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru ve beni şu zalimler toplumundan kurtar diye dua etmişti. Allah iffetini korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek olarak vermektedir. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O da Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etmiş ve gönülden boyun eğenlerden olmuştu.